şirinam muhammad ve ali ve muhammed ve, ve muhammed muhammed Allah ve hazretleri bu cemiyetimizi mübarek ve müteemmem eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, okumak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek ve verilmek istenen mesajları en güzel şekilde anlamak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin evet hocamızın 13 Eylül 2012 tarihli mektubunu inşallah okuyoruz <gülüyor> yine aynı şekilde efendim akşam namazına kadar inşallah biz mektubun bir bölümünü okuyacağız akşam namazından sonra da e, Halil İbrahim kardeşimiz kalan bölümü devam edecek zannediyorum Resul hocamız da, yani Cümbeli hocamızın hocası olan efendim, Resul hocamız da sizlere vaaz edecek. Dolayısıyla bunu da böylece baştan arz etmiş olalım. Evet, Cümbeli hocamızın mektubu. Elhamdülillahi Rabbil alemin Halikil beriyeti ve kâşifil kürbeti ve salatu ve selamu ala şeyidina Muhammedin Böyle niyyetle ve mücti'r rahmeti ve âli ve sahibi olanların ehli olan takva ve ehli merhamet. Efendim kardeşlerim, bugüne kadar bedenimize hizmete çalıştık. Çok yorulduk. Fakat bir şeye nail olamadık. Kimimiz de tarikata çalışıyoruz diye canımızı çıkarttık. Ama İmam Rabbani Kudse Serru'nun naklettiği bir beyitte buyurulduğu üzere ve kem min şa'irince şâru ve Nice seyri yapanlar var ki manevi yolda yürüdüler, sonra uçtular. Ama feadü sufra ceybin ve yedeyn. Ama sonunda cepleri ve elleri boş döndüler, sırrına çarpıldık. Artık bundan sonra hakiki manada ruhumuza hizmet etmeye çalışalım ki, insanın hakikati olan batını tarafımıza yatırım yapmış olalım. Şair, ey cismine hizmet eden kişi, daha ne kadar... Ee, uzun hizmetinde yorulacaksın. Zarar ziyan barındıran şeyden mi kar umuyorsun? Artık ruha yönel ve onun faziletlerini tamamlamaya çalış. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. Şiirinde ne büyük bir hakikate temas etmiştir. Eğer biz bundan sonra kalan ömrümüzü ehli sünnete göre itikadımızı tasحيh, imanımızı tecdid, amelimizi ıslah, nefsimizi tezkiye ve kalbimizi tasfiye yolunda harcarsak yani şeriat-ı garranın kendileri üzerine kurulu bulunduğu ilim, amel ve ihlastan ibaret üç sacayağını ikame edersek, yani dik tutarsak, işte o zaman herkesin ağladığı gün gülenlerden oluruz. İnşallah. Şair bu hususu şu beytinde ne kadar veciz bir üslupla ifade etmiştir. Veledet le dedke ümmüke yebne âdem baqiyen ve annâsü havleke yadhakûne sürûra'' ''Ey oğlu. Annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun, etrafındaki insanlar ise sevinçle gülüyorlardı. فَهْرِسْ amel'in عَمَلٍ تَكُونُ اِذَا بَكَوْ ف۪ي يَوْمِ مَفْتِكَ ظٰهِكَ Artık sen öyle bir amel kazanmaya düşkün ol ki, sen öyle bir yaşa ki, öyle bir hayat sür ki, öleceğin gün onlar ağladığında sen güleç yüzlü ve sevinçli olasın. Bu beyti ilk defa 1979 senesinde Rize'de okurken, Merhum Tahir Büyükkörükçü hocamızın bir vazında kasetten dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Şimdi bu vesileyle tekrar hatırıma geldi. <gülüyor> Bunu kazanmanın sırrı en azından benim yazdığım İtikad Risalesi, Abdest Risalesi, Namaz İlmihali, Oruç Risalesi, Hac ve Umre Risalesi ve Tadilerken Risalesi gibi iman ve amel konusunda telif edilen eserleri okuyup amel etmekten geçer. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Öldüğümüzde imandan ve bu amellerden mesul tutulacağımız muhakkak. Doğru hesap verdiğimizde cennete gideceğimiz, muhasebeyi tamam edemediğimizde ise cehenneme gitme tehlikesi mevzu bahistir. Hal böyleyken ne duruyoruz da hala bu vazifeleri ikmale çalışmıyoruz. <gülüyor> Kaza namazları, oruç yahut zekat borcu olan veya hac borcu olup da hala gitmemiş olarak yaşayan, hem de boş vakit bularak, keyif yaparak, fazlaca uyuyarak, boş konuşarak hayat geçiren kişi, daha ne bekliyor da bu vazifelerini yerine getirmiyor, bu borçlarını ödemiyor? Yoksa ölüm meleğinin ve yardımcısı Melaike-i Kiram'ın gelip canını almasını, ölüm emrinin gelmesini ve Rabbinin huzuruna perişan bir halde çıkıp, İmansız ölürse ebedi yani süresiz sonsuz bir adaba yahut günahkar ölüp de muvakkat yani süreli geçici olarak bir adaba uğratılmayı mı bekliyor? Gerçekten böyle yapanlar herkesten önce kendi nefislerine zulmediyorlar. Bu millet nasıl kafirler gibi düşünüp onlar gibi yaşamaya başladılar. <gülüyor> Bugün birçok Müslüman insana ölmeden evvel son isteği sorulsa bir iman tecdidi, bir tevbe imkanı yahut kazalarını ödeme fırsatı isteyecek ya yerde yani bunları yapacak yerde şöyle belki isteklerde bulunacak. Şu artisti tanısam yok şu arabayı alsam veya şu memleketi görsem gibi fuzuli şeyler isterler. Kaç kişi Allah'tan korkusundan ve saygısından dolayı kılmadığı namazlar yüzünden Allah-u Teala hazretlerinin onları gazapla karşılayacağını düşünür de ölmeden borçlarını ödeme imkanı arar. Geçenlerde kanser hastası olan 15 yaşındaki bir İngiliz kendisine ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırladı. Bak görüyor musun 15 yaşındaki bir İngiliz kendisine liste hazırlıyor. Yani ölmeden önce yapılacak olan şeyler. Listesindeki tüm isteklerini iki, iki yılda tamamlayan bu kişi Hayattaki en büyük arzularımı gerçekleştirdim, artık ölebilirim dedi. İşte dileklerinden bazıları şunlar. Balinaları izlemek, Mezuniyet balosuna gitmek, Köpek balıklarıyla yüzmek, Kenya'ya gitmek, Labrador şova katılmak, Özel bir sinema partisi düzenlemek, kanserlilere bağış yapmak karavanda yaşamak efendim, ipad almak tek detle tanışmak saçlarını yaptırmak masaj yaptırmak gibi istekleri varmış İşte bu kişi iki yılda da bunları tamamlamış ve dileklerim bitti artık ölebilirim demiş şimdi bizim müslümanların bir çoğunun da bu misilli istekleri vardır ki ölmeden onlara kavuşmak isterler kaç kişi Rabbimin rızasını kazanmadan, kalbi selim kazanmadan, ilim, amel, ihlası tamamlamadan, nefsimi tezkiye etmeden, kalbimi tasfiye etmeden ölmemem lazım. Ölmeden mutlaka kul haklarından sıyrılmalıyım. erbab bu hukuktan helallık almalıyım. Namazlarımı, oruçlarımı tamamlamalıyım. Şimdi Azrail Aleyhisselam gelse hazır olmalıyım. Biraz mühlet istemek yerine, çünkü Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, Değil mi? Günahkar olanlar, ahirete hazırlığını tam yapmamış olanlar ne yapacak? Ne, ol ne olur diyecekler. Bana biraz müsaade Bana bir ay müsaade Veya bana bir sene müsaade Seneler bitti. O zaman bir ay müsaade Aylar da bitti. O zaman bir hafta müsaade Haftalar da bitti. Değil hafta, değil gün, saat, bir saniye bile ne yapılmayacak? Müsaade edilmeyecek. İşte o zaman efendim Azrail Aleyhisselam geldiği zaman ondan biraz mühlet istemek yerine nerede kaldın ben de seni bekliyordum demeliyim diye düşünür ve beyanda bulunur ki evet yani hazır olduğun zaman değil mi bavulunu hazırlamışsın gelin bir yere gideceksin tatile gideceksin her şeyini hazırladın efendim sana söylediği saatte gelmese seni alacak olan efendim bir arkadaşın Biraz geciksene dersin. Nerede kaldın ya? Her şeyin hazır çünkü artık. Bir an önce yola çıkalım da bir an önce menzile varalım istiyorsun. Dolayısıyla ahiret hazırlığında tam yapan kazaları, eksikleri, noksanları, günahları, Efendim halletmiş olan tevbeyle, istiğfarla he? kazalarında yaparak <gülüyor> namaz sakılarak borcuysa ödeyerek, oruçsa tutarak ahirete hazırlanmış olan bir adama Azrail Aleyhisselam gelse, işte Nerede kaldın ya? Ben de bir an önce ahirete gitmek, Rabbime vasıl olmak istiyordum demek diyebilir. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ahirete hazır olan kullarından eylesin. Amin. Yani ölüm bize bir yerde gelecek. Ne yapacağız? Biz onu bir yerde değil her yerde ne yapmamız lazım? Aramamız lazım. Çoluk çocuğu beş buçuk yaşından beri ...öyle füzuli bilgilerle uğraştırıyorlar ki... ...öğrendiklerinin birçoğu... ...bırak ahireti... ...dünyada bile bir işe yaramaz. Geçen... ...Hasan Pulur... ...diye bir yazar... ...bir yazı yazmış... ...şöyle diyor... <gülüyor> ...tarih öğretmeni arka sırada arazi olmuş... ...çocuğa sormuş... ...Kartaca savaşlarını kim yaptı? Çocuk... ...vallahi billahi ben yapmadım öğretmenim... ...demiş... ...tabi zil çalmış... Tarihçi koridorda gördüğü kimyacıya dert yanmış. Yahu demiş çocuk Kartaca savaşlarını ben yapmadım diyor. Yani hani İstanbul'u kim fethetti? Vallahi ben yapmadım hani gibi. Belki burada da bilmeyen olur da bir açıklama yapalım hani. Hani Roma'yı kim yaktı? Zannediyor ki hesap soracak vallahi ben yakmadım hani. Evet. Kimyacıya dert yanıyor. Ya diyor hani çocuğa soru soruyoruz. Tarihten. O diyor ki ben yapmadım. Kimyacı da gülmüş. Böyledir bunlar demiş. Hem yaparlar hem de yapmadım derler. O da böyle demiş. Tarihçi tabi o hızla müdür yardımcısının odasına da dalmış. Anlatmış. Yani çocuk böyle dedi. Hadi o neyse. Efendim ama kimyacı da böyle diyor. Tabi muavin onu yatıştırmış müdür muavini. Sinirlenme. Bakanlığa yazarız sorarız onlar bilir Demiş. Biraz sonra Bakanlıktan resmi yazı gelmiş. Ödenek olmadığından bu yıl Kartaca savaşları yapılmayacak. <gülüyor> Allah Allah. Biraz babam sınıfı gibi olmuş ama doğruluk payı da yok değil. Böyle yetişen bir nesilden ölüm kaygısı, Allah korkusu, ahiret endişesi, kabir hazırlığı ve takva azı nasıl beklenebilir? Rabbim Celle Celalü bizlere ne kolay ve ne güzel bir din vermiş. Geçen bir haberde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün tüm dikkatleri üzerinde toplayan ilginç bir karakter geçti. Yani haberde böyle bir efendim paragraf geçiyor onu almış çübel hocam. Yani ibret, hakikaten ibret, efendim ders alınacak bir durum. Haberlerde öyle geçiyor. Hindistan vatandaşı Kapilakham Nama adlı yolcu 11 yıldır indirmediği kolu ve 11 yıldır kesmediği tırnaklarıyla görenleri hayrete düşürdü. Böyle bir haber gördünüz mü? Adam böyle duruyor. Hitler gibi el havada hep böyle. Tırnaklar uzamış. Efendim, niye yapıyor bunu? Hinduizm inanışının tanrılarından Şiva'ya adayarak sağ kolunu indirmediğini belirten, kolu deformasyona uğrayan Nama ile yolcular fotoğraf, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı diye yazıyordu. Yani bu sapıkla bir de millet ne yapıyor fotoğraf çektirecek. Adam acınacak halde, onunla resim çektirmeye çalışan bizim millet daha acınacak halde. Adam 11 senedir kolunu indirmemiş. Adanın bitmesi için 12 sene daha varmış. Allah Allah. Yani adak adamış ha 23 sene ben kolumu indirmeyeceğim diye. 11 seneyi de bitirmiş. Bir sevap beklentisi de yok. Rabbimizin amiletün nasibe çok çalışmışlar, boşuna yorulmuşlar buyurduğu kullardan olmuş dünyada da kolu hasta olmuş belki birkaç sene daha yaşamayacak ne olur bizler abdest gibi namaz gibi tertemiz çok kolay vazifelerimizi seve seve yapsak da vücühü yevme izin naime hisayihe râdiye fi cennetin âliye Rabbimizin buyurduğu üzere bir takım yüzler de işte o gün pek güzeldir dünyada yapmış oldukları çalışmalarından pek hoşnuttur çok yüksek ve pek üstün bir cennettedir. Ayeti kerimelerinde met edilen kullardan olsak işte o zaman hem dünyayı hem de ahireti kazanan kullarından oluruz. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ömrümüzün her anını yaratılış gayemiz olan ibadet ve kulluk vazifelerimizi icra yolunda geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. <Gülüyor> Hakikaten ya. Adam havada kolu geziyor, kimseden utanmıyor. Kol yorulur, eder. Bu için oturması var, yatması, kalkması var. Efendim, halaya gitmesi var, banyo yapması var. Adam kolunu indirmiyor. Batıl bir inanış uğruna. Değil mi? Biz Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz, cennete inanıyoruz, mükafatına inanıyoruz. Şu adam kadar acaba namazlarımızda sebat edebiliyor muyuz? He? Şiva'ya sözü varmış da adam even bilmem kaç sene kolunu indirmeyecekmiş. Ya bizim Allah'a sözümüz var. He? Allah'a kalbi söz verdik. Kulluk sözleşmesine hep beraber imza attık. Onun için onası kolunu kaldırmışsa onunkine ki? Biz de son nefesimize kadar demek ki Mevla'ya kıyamda duracağız. Peki ya Rabbi diyeceğiz. Tamam ya Rabbi diyeceğiz. Otur deyince oturup kalk deyince kalkacağız. Yürü deyince yürü, dur deyince duracağız. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Amin. Yolunda cümlemizi daim eylesin. Amin. Amin. <gülüyor> Bazı ehem tebliğlerim, yani mühim, mühimden biraz daha mühim olan tebliğlerim. <gülüyor> Bir, ben sizlere içeri girdiğim günden beri muhterem Fetullah Hoca Efendi'nin nezih cemaatinin bana atılan iftiralardan beri olduğunu bildirmiştim. Hatta rüyamda Hoca Efendi'nin bana dua ettiğini gördüğümü anlatmıştım. Kiminiz benim bunu takiye yollu yaptığımı sanmıştınız? Hani geçen mektuplarda yazmıştı. Yani rüyasında Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Cümbeli Hocamızla dua ettiğini rüyasında görmüştü. Kiminiz tabi bunu takiye yolu yaptığımı sanmıştınız? Yani Cümbel hocamız sanki bunu uydurmuş gibi efendim yazdığını zannedenler olmuş demek ki. Yani şimdi insan bir şeyin siyasetini yapar ama rüyamda böyle gördüm demenin siyaseti olmaz. Bu nedir? Düpedüz yalandır. Değil mi? Bir alim efendim ben rüyamda gördüm böyledir der mi? Demez. Dolayısıyla efendim demek ki bazıları böyle zannetmiş. Hatta diyor ki Mudanya'dan gelen bir cemaat bunu bana bizzat ifade ettiklerinde onlara da dedim ki ben takıya yapacak adam mıyım? İnanmadığım bir şeye sizi inandırmaya nasıl çalışırım demiştim. Zaten Hoca Efendi hakkında ehli sünnet bir alimdir. Ona hücnüz anlamız var buyuran. Mahmud Efendi Hazretlerine bağlı biri olarak başka türlü bir fikir yürütmemde düşünlemezdi. Nitekim evvelce çıktığım teketek ve sansürsüz gibi programlarda yapmış olduğum konuşmaları hatırlayanlar buna vakıftırlar. Bilmeyenler bu konuşmalarımı bulabilirler. İşte 5 Eylül çarşamba günü tam da Mudanya'dan gelen arkadaşların ziyaretinin ardından efendim muhterem hoca efendinin yakın bir talebesiyle bana hediye gönderdiği el kulübü derya ve beyan isimli iki eserinin üzerine hattı desteğiyle Ramazan-ı Şerif'in on ikisinde kaydetmiş bulunduğu şu iki itaf yazısı benim bu konuyu doğru anladığımın en bariz şahidi olmuştur. Muhterem Hoca Efendi El Kulübü Derya isimli şaheserinin dibacesine yazmış bulunduğu <gülüyor> Fetullah Gülen Hoca Efendi iki tane kitap gönderiyor. Tabi tarihler Ramazan'ın 12'si diyor ama demek ki getirenler Cümbeli hocamıza ne zaman getirmiş? Daha geçen 5 Eylül'de getirmişler. O efendim, kitapların dibacesine şunu yaz yazıyor. Her zaman sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş aydınlık ruh. Derin şanı Seyyidina Hazreti Yusuf yolunda Yusuf ala nebiyyina ve salatın çilesine maruz Sıdkü sebat abidesi ''Mübarek ve Mümtaz Hocamız Ahmet Efendi Hazretlerine en yakın zamanda mübarek irşat vazifelerine dönmeleri dua ve niyazı ile'' ''Pür küsur edda'i ve müstedi'i fetullah gülen'' ''Şeklindeki ithafı şahanesinde bu fakiri pür taksirin ehl-i sünnetin sesi ve soluğu olduğunu beyanla hizmetlerime en kısa zaman içerisinde dönmem için dua ettiğini beyan ediyor.'' Ve kendi eşsiz tevazusuyla yazısını dua eden ve dua isteyen tabiriyle bitiriyor. Yani buradan da ne anlaşıldı? Hani şöyle de, denilebilirdi. Yani ben rüyamda gördüm. Dolayısıyla efendim Fethullah Gülen Hoca Efendi bana dua ediyor. Şöyle cevap gelebilirdi yani sen efendim böyle görüyorsun ama bunun doğruyla efendim ve hiç alakası yok. Bunun asla astarı yok. Böyle bir şey yok. Zaten efendim sana ateş püskürüyor gibi mesela efendim Cevaplar gelebilirdi. Böyle şeyler söylenebilirdi. E şimdi hem dua ediyorum hem de dua istiyorum diye bitirdiğine göre Cübbeli hocamızın duası da ne olmuş oldu? İzhar olmuş oldu. Evet. <gülüyor> Ve tabi bir de iki tane kitap göndermiş. Beyan isimli eserinin bidayetine de yani başına da şöyle yazmış. Zat-ı âlilerinizin ilmü idrak ufkuna, ilminize ve derin anlayışınıza göre olmasa da hüznü mukaddesinizde yani kutsal üzüntünüzde dinlendirici olabilir. Mülazasıyla arz ediyorum. Yani kutsal üzüntü, yani hizmet davasında, değil mi? Yani bu yolda efendim reddiyeler yaparak efendim yanlış fikirlere cevaplar vererek gerek efendim Yahudi Hristiyanların cennete efendim girmeyecekleriyle alakalı gerekse rabıta, gerekse tevessülle alakalı bir takım meselelerde reddiyeler yapıyor ya dolayısıyla bu meselelerle alakalı olarak eğer tabi Cümbel hocamız ne düşünüyor? Bunları yapması hasebiyle böyle bir duruma maruz kaldığını düşünüyor. Dolayısıyla bundan dolayı bir üzüntü. Nasıl bir üzüntü? Mukaddes bir üzüntü. Allah yolunda hizmet ederken he, seni bu yoldan engellemeye çalışmak için seni prangalamaları ne yapıyor? Tabii ki insanı üzüntüye boğuyor ama bu da ne oluyor? Ya, mukaddes bir üzüntü olmuş oluyor. Yani ben böyle anlıyorum en azından diyelim. <gülüyor> evet yani hüznünüzü dinlendirici olabilir mülazazasıyla arz ediyorum. Cüret sayarsanız affımı rica ederim. Kabul buyurursanız kardeşiniz Fethullah Gülen şeklinde bir ithaf yaparak kendisinin kelam sahasında... İmam Beyan olduğu gibi fesahat, belagat, hissiyat, tevazu ve takdirde de abide bir şahsiyet olduğunu bir kere daha işaret buyurmuştur. Tabii ki Cübel hocamıza övgülerde bulunulmuş. Efendim, saygı, hürmet e, çerçevesinde efendim böyle bir hediye gönderilmiş. Dolayısıyla hitap neye göredir? Muhataba göredir. Esselamü aleyküm dediğin zaman ne diyorsun? Aleyküm selam. Dolayısıyla böyle bir hürmet ve saygı çerçevesi içerisinde yazıldığı zaman ne yapacak? Elbette hürmet ve saygı çerçevesi içerisinde de ne yapmak lazım? Cevap vermek lazım. Evet. Zat-ı halilerine, yani biraz açıklama yapıyorum. Neden? Bir iki gündür bana telefonlar geliyor. Bazı ithamlar, bazı yanlış anlaşılmalar, bazı efendime söyleyeyim, efendim, ee, karamsarlığa kapılmalar gibi efendim bazı internette de bir takım yorumlar yapılmış bir şeyler yapılmış bazı bunları da gösterdiler dolayısıyla yanlış anlaşılmaya mahal vermemek istiyoruz anlaşıldı mı hemen böyle bir kararlar verip niye öyle niye şöyle biraz daha geniş düşüneceğiz biraz daha efendim, aceleci davranmayacağız teenniyle hareket edeceğiz Efendim biraz daha Efendim cübbemizi ne yapacağız? Geniş tutarak bakacağız. Şimdi devam ediyorum. <gülüyor> Zat-ı hepinizin şahadetiyle şükran, ihtiram ve tebcillerimi arz ederim. Hocaefendi ithaf yazısında kullandığı uçluba kelime ve cümlelere dikkat ederseniz, benim evvelce çıktığım birçok programda Hoca Efendi'nin şahs-ı hakkında kullanmış olduğum hürmet dolu ifadelerde ne kadar haklı olduğumu bugün daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hediye eserleri getiren Hoca Efendi'nin talebesi sohbetimiz esnasında. Hoca Efendi'nin benim hakkımdaki haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadığını ve bunca yıl dinimize hizmet etmiş, bunca insanın kalbinde sevgisi yerleşmiş, televizyon kanallarında Ehl-i sünnetin görüşlerini kimsenin anlatmadığı şekilde beyan eden, müşarun bilbenan, yani parmakla gösterilen bir hoca efendinin şahsında tekrar İslam'a darbe indirilmek isteniyor. Bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam. Asla kabul etmem ve inanmam. Onun kurtuluşu için dua ediyorum. Şimdi burası çok önemli. Yani Fethullah Gülen hoca efendinin efendim Hediyelerini getiren talebesi, diyor ki, yine Fetullah Gülen Efendi, hoca efendinin ifadesiyle, televizyon kanallarında ehli sünnetin görüşlerini kimsenin anlatmadığı şekilde beyan eden, anlaşılıyor değil mi? Evet, işte parmakla gösterilen bir hoca efendinin şahsında tekrar İslam'a darbe indirilmek isteniyor bu iftiraları asla kabul etmem. Ve inanmam. Kurtuluş için dua ediyorum. Onun hakkında yanlış bir şey duyarsanız, sakın bana nakletmeyin. Çünkü onun gibi hizmet ehli biri hakkında, kalbimde yanlış bir fikir taşıyarak ahirete çıkmak istemem. Böyle dedikten sonra, kendilerine yönelerek, siz de dua ediyor musunuz? Öyle umumi değil. İsmen ve hasaten dua edin buyurduğunu bizlere naklet... Bize nakletti ki zaten Hoca Efendi'nin ithaf ifadeleri kendisinde bu hissiyatın hakim olduğunu açıklar mahiyettedir. Ayrıca hediye eserleri getiren Hoca Efendi kardeş kendilerinin benim sohbetlerimi takip ettiklerini bildirdi ve keşke araya aracı koymadan evvelce de istişarede bulunsaydık diye ayıflandı. Bu arada sizlere şunu beyan etmek isterim ki bu fakir kardeşiniz muhterem hocamızın tazım ifade eden medhiyelerine asla layık biri değilim. Okuyunca çok mahcup oldum. Hele hoca kardeş, hocamız acaba bu hediyemizi kabul buyurur mu? Değilse affımızı iste diyerek bunları yolladı diye anlatınca, yani iki tane kitap gönderiyor ya, onu getiren kardeşimiz diyor ki, hocamız acaba bu hediyemizi kabul buyurur mu? Değilse affımızı iste diyerek bunları yolladı diye anlatınca, Hoca efendi de hakim olan bu duygusallık ve mahfiyet karşısında kendimden utandım ama insanlar içinde fazilet sahiplerini ancak fazilet erbabı tanır kaidesince değerli hocamız kendisine münasip bir üslup kullanmış. <gülüyor> Hizmet ettiğim camianın bazı hocaları ...kıskançlık yüzünden... ...bana bu zulmü reva görürken... ...muhterem hoca efendinin... ...bana şefkatle yaklaşması... ...beni çok duygulandırmış... ...ve bu yazıyı yazarken... ...efendim... ...çok e, duygulandırmıştır. Üstadımız... ...Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin sürekli olarak... ...okuduğu bir beyitte buyurulduğu üzere... ...şimdi tabi... ...yine... ...bizi de arayan bazı kardeşlerimiz... ...hani mektubu yazarken duygulanması... Efendim duygulara gark olması filan. Yani bunlar, bunları pek tabii yanlış yorum var. Efendim e, başka türlü değerlendirenler var. Kimseyi tabii kınamıyoruz. Olabilir. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Ama şimdi e, az önce bir abimizle görüştük. Cümbeli hocamızla bugün efendim e, Metris'te görüşmüşler. Kendisini ziyaret etmiş. Ve tabii hocamız da sizlere onun vesilesiyle de selam söylemişler. Şimdi orada şöyle diyor. Yani tabii bu mevzuları konuşmuşlar. Hocamızın bu mektubu yazarken duygulanması meselesi. Yani niye duygulanıyor? Belki adam bunu anlayamıyor. Mesele şudur. Bakın şimdi diyor ki Fetullah Hoca Efendi'nin yazdığı o dibacede kitabın bir efendim e, başında yazmış olduğu meselede ne diyor? Her zaman... Sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş aydınlık ruh. İfadeyi görüyor musun? Yani sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğusun sen diyor. Bir de burada ne dedi? Televizyon kanallarında ehli sünnetin görüşlerini kimsenin anlatmadığı şekilde beyan eden diyor. Şimdi Cümbeli Hoca, Televizyonlarda neler konuştuğunu biliyorsunuz değil mi? Yaptığı reddiyeleri biliyorsunuz. Bugüne kadar, o reddiyelerden geri döndüğünü bize beyan etti mi? Şuradaki mektuplarda yazarken ben bu reddiyelerden vazgeçiyorum. Artık mesela diyelim ki Yahudi Hristiyan cennete girebilir dedi mi? Haşa. Ha bu görüşlerini devam ediyor. Bu görüşleriyle ehli Sünnet'in sesi oluyor ya. Demek ki yani şu yazılardan ne anlıyoruz? Fethullah Gülen Hoca Efendi de Cübbeli Hoca'nın bu reddiyelerini tasvip ediyor. Tasdik ediyor. Kimsenin anlatmadığı şekilde diyor Ehl-i Sünnet'in, sesu oldun diyor. Ha o zaman ne anlaşılıyor? Demek ki bu görüşler, Fethullah Gülen Hoca Efendi de görüşleri, O zaman demek ki, Yani biz şimdi, Kafadan konuşmayalım, Önümüzde mektuplar var. Önümüzde, Kendi kalemlerinden çıkan, Yazılar var. Ha bu meseleyi istismar edip, Filancalar, Feşmekancalar, filan hoca efendi de böyle diyor diyerekten istismar edenlerin, demek ki ekmeği böylece elinden alınmış oluyor mu? Evet. evet. İşte, <gülüyor> Allah alem, Hoca Hoca'da, hapishanede o duyguyla, o atmosfer içerisinde, tabi burada geliyorsun, ondan sonra hoppala bala git, evinde çay iç, çorba iç, yat kalk, çolunla çocuğunla muhabbet, ha bu başka, bu duygular içerisinde, yani bulunduğun manevi atmosfer başkadır. Dört duvar arasında, efendim, aylardır bulunmak daha başka. Kim bilir hangi manevi atmosfer içerisinde. Yani böyle bir durumdayken, bir de böyle ifadeler gelince, değil mi? Elbette ne yapıyor insan? E duygulanıyor. Hatta göz, gözleri bile dolabilir yani. Demek ki bakıyorsun, efendim, ha, o da bunu tasdik ediyor diyorsun. Ve duygulanıyorsun, etkileniyorsun. Yani mesele budur. Dolayısıyla Cümbeli hocamızı bugün ziyaret eden abimize de Cümbeli hocamız bu meseleyi böyle aktarmış. O abimizle az önce görüştüm. Dedi ki herhalde bazı yanlış anlamışılmalar olmuş. Bazı kardeşlerimiz yanlış değerlendirmişler. Durum bundan bundan ibarettir. Böyledir. Cümbeli hocamız reddiyelerinden geri adım atmış değildir. Reddiyelerde neler yaptıysa görüşleri aynıdır. Ayetle... Hadisle ehli sünnet ulemasının ekterisinin ulemanın ekserisinin görüşleri, fikirleri neyse bize bugüne kadar onlar nasıl naklettiyse Cübbeli hocamız yine aynı görüştedir, aynı itikattadır, aynı şeyleri söyleme devam edecektir. Yani bu yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> evet. Dolayısıyla Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin sürekli okuduğu bir beyitte buyurulduğu üzere yani Cümbel hocamız devam ediyor mektubuna. Arif'in kadrin gene ol Arif olanlar bilir. Ehli rütbesini bilmez. Ehli inhitat. Sakın bu ifadelerimden benim kendimi fazilet ehli biri olarak gördüğüm manası çıkarılmasın. Ancak ibane darlığından bu tabiri kullanmak zorunda kaldım i̇mam Şafir radıyallahu ha, Ahmet bin Hambel seni ziyarete geliyor, sen de onu ziyarete gidiyorsun. Hanginiz diğerine daha faziletli olduğu için gidiyorsunuz diye sorduklarında şöyle buyurdu. Fazilet kendilerine yakışan yeri terk etmezler. O beni ziyaret ediyorsa kendi tevazu ve üstünlüğünden ben onu ziyaret ediyorsam o bunu hak ettiğinden. Dolayısıyla iki halde de fazilet ona aittir. Buyurduğu gibi burada da naklettiğim fazilet ehli birbirini tanır tabirindeki iki taraf tarafı da Muhterem Hoca Efendi işaret etmektedir. Bu vesileyle bir kere daha gerçek alimlerin letafet, nezaket, tevazu, müsamaha ve merhamet cihetleri ortaya çıkmış ve aday dinin yani din düşmanlarının ilim ehli arasında tutuşturmak istedikleri fitne ateşleri sönmüştür. Rabbim Celle Celalhu, bundan sonra da müfsitlerin yakmak istedikleri tüm ateşleri Mevla Teala, Mevla Teala Hazretlerinin buyurduğu üzere Estağfirullah Kullemâ evkadu nâral lil harbi etfâhellâh her ne vakit harp ateşi tutuştursalar Allah onu söndürdü. Kavli münafi ile itfa buyursun. Amin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Hoca Efendi'nin tarafımıza gönderdiği ithaf yazılarından çıkarabileceğimiz bazı hususlar vardır. Aa. Evvelce beyan ettiğim gibi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Kudsesir Ruh Hazretleri'nin Fetullah Hoca Efendi hakkında sadece ismini söyleyerek hürmetsizlik yapan kişiyi uyarmak üzere Fetullah Hoca Efendi diye konuş buyurmasında ve Fetullah Hoca Efendi ehli sünnet ulemasından okumuştur batıla sapmaz buyurmasında ne kadar isabetli olduğu ve hatta keramet izhar buyurduğu ortadadır Fetullah Hoca Efendi Türkiye'de bulunduğu zamanlarda Efendi Hazretlerimizi İsmail Camii'nde Özellikle itikafta bulunduğu günlerde ziyaret ederdi. Efendi Hazretlerimiz de Rahmetli Necati Abimize birlikte Hoca Efendi ziyarete İzmir, Bornova'ya gitmişti. Hoca Efendi yurt dışına gittikten sonra da Efendi Hazretlerimizin ziyaretine elçiler göndermiş, hediyeler göndermiş ve göndermiş olduğu bir musafı şerifin üzerine Efendi Hazretlerimize taallüm ifadeleriyle dolu bir itaaf yazmıştır. Kendisine tarikata intisap için soranlara. Mürşidi Kamil ararsanız Mahmud Efendi Hazretleridir. Ona intisap edin dediğini birçok şahitten dinledim. Zaten Hoca Efendinin çok değer verdiği hocası Hacı Salih Efendi Hazretleri de kendisi Şeyh olduğu halde kendisinden ders isteyenleri Mürşidi Kamil Mahmud Efendi Hazretleridir. Ona intisap edin buyurarak Efendi Hazretlerine gönderirdi ki ben bunun da, bunun da şahitlerindenim. Dolayısıyla mürşidimizin kıymetini bilelim. Rabbim bilenlerden eylesin Amin. inşallah. Rabbim efendi hazretlerimize sıhhat afiyet nasip eylesin. Amin. Hayırlı bereketli uzun ömürler ikram eylesin. Amin. Seyri üç üstadımızın elinden tamamlamak nasip eylesin. Amin. Amin. <gülüyor> B. Hoca Efendi'yi yakinen tanıyanların beyanı veçile kendisi yazılarında her kelimeyi özenle seçer ve inandığını yazar yani Fetullah Gülen hoca Efendi Efendim yazıların yazılarındaki kelimeleri özelle seçer ve inandığını yazar Dolayısıyla bana göndermiş olduğu ...ithaf yazılarında seçmiş olduğu kelimeleri Mustafa Hoca Efendi teker teker izah edebilir yani okuduk ya o Efendim dibacyi Fetullah Hoca Efendim yazmış olduğu Efendim e, kitabına yazmış olduğu o bölümü okuduk sizlere. Edebilir ama mesela şurayı taba açıklamadık zaten. Sıdku sebat abidesi sözü bu fakirin en az 30 35 senedir bütün tehlikeleri göze alarak doğruları söylediğime ve 28 Şubat sürecinde çektiklerime dikkat çekmektedir. Zira birkaç senelik sebatla bu övgüye ulaşılmaz. Çünkü abide olabilmek öyle kolay değil. Dolayısıyla onun ifadelerinde böyle bir kelime varsa işte onu tahlil ediyor şimdi Cümbeli hocamız. Yani birkaç senelik meseleyle bu övgüye ulaşılmaz. Televizyon programlarının başladığı iki senelik hizmetle de her zaman sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş tabiri hak edilmez. Ama elbette ki Hüseyin Güler abimden duyduğum Hoca Efendi ile senin teke tekteki konuşmalarını dinledik sözü. Hoca efendi de bu konuşmaların sayesinde bir kanaat oluştuğunu gösterebilir. Yine böylece efendi hazretlerimizin çık çık faydalar olacak yani televizyona çıkmasıyla alakalı efendi hazretlerimiz buyurmuştu? Çık çık faydalar olacak sözündeki keramet ortaya çıkmıştır. Evvelce de size beyan ettiğim gibi düşmanların beni takip alıp Eziyete başlamaları 20 sene evvelki külliye açılışıyla başlamıştır ki sonunda bir bahane bularak deprem döneminde beni 2 sene 7 ay 3 gün hapşa mahkum etmişlerdir. O zaman beni en büyük tehlike olarak görüp göstermişlerdir. Bakın Bağcılar'dan yazan Adnan Turan ismindeki kardeşimin yazdıklarına kulak verin. Bunu daha iyi anlayacaksınız. O kardeşimiz şöyle yazıyor. Hamt alemlerin Rabbi ve mazlumların yardımcısı olan allah Teala hazretlerine mahsustur. Salat ve selam ümmetin üzerine titreyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ın yardımı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin himmeti ve bütün Allah dostlarının duası ve himmeti başta cübbeli hocamıza ve sonra tüm sevenlerin üzerine olsun amin. amin. Hocam bunlar bu iftirayla gerçekten bizi çok üzdüler. Allah da onları üstsün. Senin gibi büyük bir alime bunu nasıl yakıştırıyorlar? İnsanın tüyleri ürperiyor. Yusuf Aleyhisselam'a atılan iftira bile bu kadar ağır, çirkin ve hayasız değildi. Bana deseler ki, falan Müslüman zinaya düştü, derim ki Allah affetsin. Üzülürüm ama selamı kesmem. Evet. Yani Ebu Hureyye radıyallahu anh mesela secdede dua ediyordu. Ne diyordu? Ya Rabbi zinadan... Ve hırsızlıktan sana sığınırım ya Rabbi. Bak koskoca Ebu Hureyre radıyallahu anh. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin karın tokluğuna dizinin dibinden ayrılmayan Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ne dua ediyor? Ya Rabbi zinadan ve hırsızlıktan sana sığınırım. Ona dediler sen de mi bunlardan Allah'a sığınıyorsun? Dedi bu nefis bende oldukça nasıl sığınmayayım dedi. <gülüyor> onun için kimse kendine ne yapmamalı güvenmemeli ancak Allah'a güvenmeli Rabbim Celle Celaluhu günahların büyüğünden de küçüğünden de özellikle tabi büyüklerinden Rabbime sığınırız Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin Amin inşallah. işte kardeşimiz de demek ki diyor ki <gülüyor> bana şeyler ki falan Müslüman zinaya düştü Diyelim ki Allah fesin üzülürüm ama selamı kesmem. Fakat deseler ki filan Müslüman kadın ticareti yapıyor, bu adamın yüzüne tükürür selamı da keserim. Bu benim en yakınım da olsa bu benim kendi görüşümdür. Hocam siz Allah'ın izniyle nicellerin hidayetine vesile oldunuz. Yani şunu demek istiyor. Yani size bu suçu nasıl yakıştırıyorlar demek istiyor. Yani bu zina etmek başka bir şey, he? Harama bulaşmak başka şey, he? Bir de kadın satmak meselesi ki başka şey. Yani o kardeşimiz aslında ne güzel bir efendim, ayrım yapmış. Günaha düşen, hatta büyük günaha düşen bir kardeşimizi duysam, onunla selamı sabaha kesmem ama belki kenara çekersin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun ya? Kendine gel mübarek. Bir Müslümana yakışır mı bu? Diye ne yapmak lazım? Efendim, tebliğ davette bulunmak lazım. Hatalarını kendisine, millete değil ha. Kendisine söylemek lazım. İyi niyetli adam böyle yapar. Ama duysam gidiyor. bir adam karı pazarlıyor suratına tükürürüm diyor. Bu çünkü normal bir günah değil. Değil mi? Bu planlı programlı maksatlı efendim, insanların da hayatını karartan çok aşağılık bir meslek. İşte siz de bu suçu nasıl işnat ediyorlar diyor yani. Hocam siz Allah'ın izniyle nicelerin hidayetine vesile oldunuz. Bunlar bunu hazmedemiyorlar ve size bu iftirayı atıyorlar. Sizin itibarınızı düşürmek için her yolu denediler ve bir türlü başaramadılar. Çünkü kalplere hükmeden allah Teala'dır onlar değil. Rabbim Celle Celaluhu sevgilerimizi ziyade eylesin. Amin. Bizlere bu yolda devam tebat istikamet ihsan eylesin. Amin. Evet. Hocam siz daha önce hapisteyken bir arkadaş sohbet kasetinizi vermişti. Dinledim çok etkilendim. Bu kimdir dedim. Cümbeli Hoca dediler. Nerededir dedim. Hapiste dediler. Niye dedim. Bunları anlattığı için dediler. Tabi dinlediklerimden bunlar haktır dedim. Ve sohbet kasetlerini dinlemeye başladım. Çok etkileniyordum. Bunun hocası kimdir diye sorunca Mahmut Efendi Hazretleri dediler. Bu böyleyse hocası kim bilir nasıldır acaba dedim. Merak ettim ve görmek istedim. İsmail Camii'nde Mahmud Efendi Hazretlerini gördüm. İnanın ki hocam hayalim hayalimdekinden daha nurani gördüm. O gün bugündür bu yoldayız Allah hayırmasın. amin. amin. Hocam yani siz bana Allah'ı tanıttınız. Peygamberimi tanıttınız. Allah dostlarını tanıttınız. Bize çok şeyler öğrettiniz. Allah-u Teala da sizin bilmediğiniz şeyleri sizlere öğretsin amin. Amin. Hocam ben belki bir baltaya sap olamadım ama sohbetleri terk etmiyoruz. Ya adam oluruz, adam olmasak da bu yolda ölürüz. Ama bu yolu bırakmayız Allah'ın izniyle. Hocam 21 Eylül'de İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giden karınca misali ailemle birlikte or orada olacağız inşallah. Hocamızı seviyoruz diyenlere sesleniyorum. Laflı olmaz. Seviyorsan ispat et. Yani bunu o kardeşimiz mektupta yazıyor. 21 Eylül'de Çağlayan'da bekliyoruz. Mazeret falan uydurmayın. Yahu millet sevdikleri için ne fedakarlıklar yapıyorlar. Siz iki adım atamayacak mısınız? Bir alimin müdafası için. iki hocamızı şehit ettiler. Bunu da yok etmeye çalışıyorlar ama beceremeyecekler inşallah. Kim bir topluluğun sayısını arttırırsa o onlardandır. Hadis-i Şerif'ini unutmayalım. Hocam Ehli sünnet hocaların hepsini seviyoruz ama seni daha fazla seviyoruz. Gönüllerimizi fethettin hocam. Sen hakla batılı ayıran terazimizsin. Senin bu dik duruşun bizi cesaretlendiriyor. Hocam bunlar her türlü pisliği yaparken cehennemden korkmuyorlar da biz niye hapisten korkalım? Allah sana ve bize öyle bir iman versin ki ondan başkasından hiç korkmayalım. Amin. Hocam sen bize çok şeyler öğrettin. Allah senin imanını... Gücünü kuvvetini ve ilmini ziyade eylesin. Ay. Hocam söyleyeceğim çok şeyler var ama bu kadarla yetineyim. Fakat şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Hocam genç bir hafız hoca arkadaş anlatıyordu. On sene önceydi. Ankara'da askerlik yapıyordum. Beni özel subayların olduğu bir yere göreve alacaklardı. Baktım ki komutan beni deniyor. Yani bu 28 Şubat dönemlerindeki başından geçen bir olayı demek ki buraya ne yapmış? Aktarmış. Komutan baktım ki beni deniyor, layıklıktan falan soruyor. Ben de uyanıklık yaptım. Baktım yoldan bir çarşaflı geçiyor o esnada. Dedim ki komutanım bu çarşaf yasak değil mi? Bunlar nasıl böyle rahat geziyorlar? Bunlara böyle izin ver vermemek lazım dedim. <gülüyor> Komutan dedi ki aferin gözüme giriyorsun dedi ve beni özel subayların olduğu bir yerde görevlendirdiler. Bir ara dediler ki size Türkiye'nin en tehlikeli adamını göstereceğiz. Ben de kendi kendime dedim ki olsa olsa PKK lideri apoyu göstereceklerdir herhalde. Bir de ne göreyim dev ekranda cübbeli hocayı göstermezler mi? Şok oldum. Neredeyse cübbeli diye bağıracaktım. Kendimi zor tuttum. Anladım ki bu hoca boş değil. Hocam senden korkuyorlar. Bu hocanın önünü kesmezsek şeriat gelir korkusuyla her türlü fenalı yapıyorlar. Çünkü sende cevher var. Çünkü siz İslam'ı canlı tutuyorsunuz. Ahireti hatırlatıyorsunuz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve allah Teala hazretlerini hatırlatıyorsunuz. Bundan daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Allah sizi seçti baksanıza. Bütün insanlar size dua ediyorlar. Aliminden tut cahiline kadar. Büyüğünden tut küçüğüne kadar. Bu Allah'ın size rahmeti değil de nedir? Hakikaten öyle değil mi? Yani ne kadar güzel bir tespitte bulunmuş. Yani kime bu kadar dua nasip olacak? He? Değil mi? Yani sadece sen bu fetih Mescidinde olanları bırak sadece Lale Gül Efendim dinleyenlerini bırak Türkiye'nler tarafından dünyanın her tarafından Avrupa'sından he Arap ülkelerinde bile tekkelerde medreselerde ne yapılıyor dua ediliyor e bunu internetlere videolarını koymuşlardı yani ya hakikaten bu Mevla'nın özel bir neyidir lütfu dolayısıyla içerideyken de bu kadar ağır suçlamalar yapılmasına rağmen zerre kadar kimsenin sevgisinin eksilmemesi, kimsenin bu tür suçlamalara inanmaması, hala gönüllere sultan olması, milletin baş tacı yapması, neyle izah edilebilir ki yani? He? Kaynayan gönüllerinden, ağızlarından gelen, dökülen o dualar sebebiyle değil midir zannediyorsunuz? Ya işte o dualar ne yapıyor görüyor musun? İçeride de olsa sesini ne yapıyor Mevla? Duyuruyor. İçeride de olsa susturmak isteyenler de olsa Mevla buna ne yapmıyor? Fırsat vermiyor. Değil mi? Çok sonra da olsa olsun ne yapalım? Keşke daha önce gelseydi efendim bu övgüler, bu hediyeler ama yine de neticede bakın Fethullah Bülent Hoca Efendi de ne yapmış? Kitabını göndermiş ve efendim övgüde bulunuyor. Onun söylediklerini ehli sünnetin ee, sesi olarak nitelendiriyor yani bunlar hep nedir biliyor musun dön dolaş elbette ki Rabbimizin lütfu keremidir ama bu ümmetin dualarının bereketidir evet Rabbim Celle her bir ellerimizi de ümmetin dualarına mazhar eylesin amin. amin inşallah evet öyle diyor bundan daha büyük bahtiyarlık olabilir mi Allah sizi seçti. Baksanıza bütün insanlar size dua ediyor. Aliminden tutun cahiline kadar, büyüğünden tutun küçüğüne kadar, bu Allah'ın size rahmeti değil de nedir? Hocam, Allah'ın rahmetiyle yürü ve yürüt bizi. Yol senindir inşallah. Durmak yok, yola devam inşallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, Rabbimizin yoluna, ehli sünnet yoluna devam inşallah. İşte bu mektupta, o hafız efendinin başına gelen hadiseyi Fetih Mesidi mahallesinin muhtarı Murat Efendinin oğlu dahil birçok askerden işittim. Yani en tehlikeli adam bu adam diye evetim gösterildiğini o dönemde askerlik yapan pek çok kimseden de diyor ben bunu işittim diyor. Bazı garnizonlarda Apo'nun resmini Fetullah Hoca Efendinin resmini ve benim resmimi yan yana asarak bize en büyük tehdit olarak gösterdiklerini kaç kişiden duydum. Merder'de teksil işiyle ile uğraşan bir abimin Gürpınar'daki evine gitmiştim. Dönerken oğlu beni evime götürüyordu ki, bana Kıbrıs'ta askerlik yaparken, bilgisayardan anladığı için ona benim aleyhime bildiri hazırlattıklarını ve bunu 50.000 bin kişiye briefing olarak ulaştırdıklarını anlatmıştı. Hakkımda ne andışlar, ne davalar açtılar. O sıralar DGM benim için su yolu olmuştu. Vatanını, milletini seven... Fethullah Hoca Efendi gibi benim gibi adamlarla uğraşanlar terörü ikinci sıraya itip irticayı birinci tehlike olarak gösterenler şimdilerde gerçeği anladılar ama iş işten geçti. Hoca Efendi tabi ki çok talebe yetiştirdiği için onun hakkında çok daha büyük sinsi planlar hazırladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin kendisini öldürmeye karar verdiklerini öğrenince hiç istemeyerek de olsa Mekke'den hicrete mecbur olduğu gibi Hoca Efendi de bu tehlikeyi görerek hicrete mecbur oldu hala da dönmesi için müsait şartlar oluşmadığını geçenlerde ifade etti ki onun bu konularda herkesten daha bilgili ve ihtiyatlı olduğu aşikardır. Rabbim bir an evvel şartlar oluşup vatan hasretinin son bulmasını nasip eylesin. Amin. Sekiz sene okuttuğum Hizmetlerinde gençliğimi ve sağlığımı tükettiğim bazı hocalar, 9 aydır bir kere bile ziyaretime gelmezlerken, duada ismimi bile anmazlarken, annemin cenazesinde taziye bile yapmazlarken, bana ismen dua eden ve talebelerine de ismen dua yapmalarını emreden, muhterem Fetullah Hoca Efendi'yi biz de ismen dualarımıza zikredelim ki, böylece vefamızı göstermiş olalım. Çünkü allah Teala, ''Hel cezae-i ihsan ihsan'' Güzel amel işlemenin karşılığı güzel mükafat vermekten başkası olamaz buyurarak bizi bu güzelliğe irşat buyuruyor diyor. Evet mektup devam ediyor. İnşallah efendim, namazlar kılınacak. Namazlardan sonra, akşam namazından sonra Halil İbrahim kardeşimiz ne yapacak? Mektuba devam edecek. Ben tabii şunu tekrar ediyorum. Efendim gelen telefonlar, yazılan mailler internette bir takım mesajlar vesaireler sebebiyle yanlış anlaşmaya mahal vermemek için arkadaşlar Fethullah Gülen Hoca Efendinin yazmış olduğu mektupta efendim yani mektup derken iki tane kitabını göndermiş ve o kitabın başında Cümbeli Hocamıza övgüde bulunmuş ve şu çok önemli diyor ki tekrar ediyorum her zaman sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş aydınlık ruh diyor yani sünni ehli sünnetin duygu ve düşüncesini, düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş bir de ehli sünnetin görüşlerini kimsenin anlatmadığı şekilde beyan eden diyerekten efendim ee, o Fethullah Gülen Hoca Efendinin talebesi böyle dediğin naklediyor dolayısıyla buradan ne anlaşılıyor önce şunu söyleyelim Cübbeli hocamız reddiyelerinden asla dönmüş değil yani bunu da nereden çıkarıyorsunuz anlamıyorum böyle mi anlaşıldı yani Böyle mi düşünüyorsunuz? Dün ne dediyse aynı düşüncesinde. Yani bu gibi bir takım sözler Cübel hocamızın da kulağına gitmiş. So, efendim mektubun arasında da ifade ettiğim gibi bugün kendisini ziyarete giden bir abimize bu meseleyi anlatmış. Ben demiş reddiyelere devam ediyorum. Reddiyelerde yaptığım görüşlerde aynı itikattayım, aynı düşünce Bunda bir problem yok. Bilakis, bilakis Fetullah Gülen hoca efendinin. Sünni duygunun düşün efendim duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş olan aydınlık ruh demesi onun bu konuda yaptığı reddiyeleri tasdikini, tasvibini ve memnuniyetini ifade etmekte. O zaman ne çıkıyor buradan? Ha, efendim bu gibi mevzularda, reddiye meselelerinde Yahudi Hristiyan cennete giremez. ehl sünnetin görüşü bu. <gülüyor> ayetlere, hadislere bakınca bundan başka bir hüküm çıkmıyor. Dolayısıyla bu görüşlerini Cübbeli hocamızın efendim hani birileri Yahudi Hristiyan cennete girer fetvalar verenler var ya eğer bunu Fethullah Gülen hoca efendiye dayandırıyorlarsa demek ki onların bu görüşleri fasittir. Onların bu delilleri çürümüştür. Çünkü şu ifadelerden Cübbeli hocamızın bu görüşleri, bu reddiyelerini tasvip ettiği Efendim ortaya çıkıyor. Öyle olmuyor mu? Yani öyle anlamıyor musunuz? Ya. Ehli sünnetin görüşlerini kimsenin anlatamadığı şekilde televizyonlarda bugüne kadar anlatan diyerek eğer bir övgü yapılıyorsa demek ki bunlardan efendim o da memnun o da razı. Ha bunu istismar ederek başka türlü yorumlayanlar varsa da o zaman ne yaparsınız? Sen yanlış söylüyorsun, yanlış konuşuyorsun. İşte mesele bu. Mektuplar ortada, reddiyeler ortada, görüşler ortada. İşte sizde ne yapmayın sakın yanlış düşünmeyin yanlış anlaşılmalara mahal efendim, verilmesin ve böylece inşallah Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi istikamet üzere daim eylesin Amin. Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın Amin. son nefesimize kadar ehli sünnet itikadından ve akidesinden Rabbim bizleri ayırmasın Amin. bu imanla yaşayıp bu imanla ruh teslimi Rabbim cümlemize nasip eylesin Amin. evet mektup bitti akşam vakti de girdi herhalde hemen salavatı da okuyalım akşam girdiğine göre cuma akşamı hep beraber okuyoruz hızlıca ezan okuyup inşallah namaza geçiyoruz Allahümme, Allahümme salli ala seyyidine, seyyidine, seyyidine Muhammedin, nebiyyil ümmiyyi, Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el, alil kadri, el, alil jahri, el azimil cahii ralâ alihi ve Sahbi. Allahümme. salli Sallı ala. ala. Seyyidina. Muhammedin Nebiyil Ummi. El Habibil ali Alil Kadri. El Alil Kadri. El Azimil Cahi. El Azimil Cahi. Ve ala e alihi ve sahbi. Allahümme. salli ala. ala. Seyyidina. Muhammedin Nebiyil Ummi. El Habibil Alil Kadri. El azimil cahil Ve ala alihi ve sahbihi, sahbihi. Allah'ıma salli ala salli, salli muhammedi ve alihi ve sahbihi Ve selleme teslimen kethira Velhamdülillahi rabbil Ben seni gördüm Allah razı olsun O enerjisini size yansıtacak inşallah Çok fazla vaktinizi almadan Sessiz bir şekilde yine mektubu takip etmenizi istirham ediyorum Şimdi orada e, 21 Eylül ile alakalı Siz arkadaşlar araçlara Yapıştırılabilecek duyuruları verecekler ama şimdi onu almayalım. Sessizlik olabilirse daha dikkatli şekilde dinleyebiliriz inşallah. Şöyle devam ediyor mektup. Bir kardeş bana Nurettin Yıldız Hoca Efendi hakkında bir mektup yazmış. O mektupta şunları kaleme almış. Hocam bir yıl kadar önce internetten Nurettin Yıldız Hoca'yı da tanıdım. İlk izlenimim çok aktif, ömrünü hizmete adamış bir ilim adamı, bir hoca efendi olarak gördüm. Hatta Ali Haydar Efendi başlıklı bir ders yapmış. Derste efendi babamız diye bahsetmiş. Ve İsmaila Camii'nde Mahmut Efendi Hazretlerinden tefsir dinlediğinden bahsetmiştir. Sandım ki o dersi izleyince aynı cemaattensiniz. Sonra sizin Nurettin Hoca hakkında bir konuşmanızı buldum. Orada da tevessül konusunda reddiye yaptınız. Şimdi Arifan Dergisi'nin Haziran 2012 sayısında bu olaydan yine bahsetmişsiniz. Öncelikle şunu şöyle düşünüyordum. Hocam bağışlayın beni. Piyasada hadis tanımaz, çoraba mesettiren, gayri gayrimüslimi cennete koyan, imanın şartlarında kendince budama yapan o kadar hoca varken, arkasında cemaati olan, hakkı anlatan iki alim de birbirine destek verse. Tebessül konusunda Nurettin hocanın beyanlarına baktım. Tam size bildirildiği gibi değil. Bir şirk lafı söylemiyor. Bu beyanları da beni bağışlayın size yazayım. Hatta acizane sizden isteğim bir mektupla size yakın bir aracıyla Nurettin Hoca'nın bu görüşünü sorun eğer dergide bahsettiğiniz gibi ehli sünnet ölçüm cihazlarınız dışına taşmıyorsa biz hadis sünnet bilmez profesörlere karşı iki ilim adamını dayanışma içinde görmek istiyoruz. Ama arada haber getirenlerin bir yanıtması olmasın ki taşıyorsa bunu tekrar yazın biz de bir daha Nurettin Yıldız'ı dinlemeyelim. Değerli Cübbeli Ahmet Hocam. Bu girişimimi size karşı bir hassizlik terbiyesi saymayın. Aşağıda Nurettin Hoca'nın ile ilgili verdiği beyanları yazıyoruz size. Soru, selamun aleyküm. Sizi çok severek dinliyorum. Çok sevdiğim bir hocamsınız. Allah sizden razı olur inşallah. Benim merak ettiğim, ben çocukluğumdan beri hep yüzü suyu hürmetine diye dualar çok duydum. Ve birçok cami hocası da yüzü suyu hürmetine diye dua eder. İnternette Cübbeli Hoca sizin için Nurettin Hoca... Yüzü suyu hürmetine dua edilmez bu şirktir diyor demiş. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Benim merak ettiğim dua ederken yüzü suyu hürmetine dua edilir mi? Gerçekten çok merak ettiğim bir konu ama cevaplamak istemiyorsanız sorun değil. Allah'a emanet olun denmiş. Cevap şöyle. Selamlar Aleyküm duyduğunuz sözleri ben de medyadan duydum. Ne söyledim ne de böyle bir konuyu gündem yaptım. Daha büyük ve daha acil. İşlerimiz var soru tevessül nedir yüzü suyu hürmetine istemekte ölçü nedir yoksa tamamen böyle bir şey yok mudur cevap tevessül kişinin Allah'a yakın olmak için başkalarını araya koyması şeklinde yorumlanabilecek bir eylemin adıdır asırlardan biri tartışılagelen konulardan biri de tevessülün caiz olup olmadığı konusudur kısacası ümmetimizin geçmiş büyükleri arasında tartışılmaz bir konudur bu. Bizim böyle ihtilaflı konularda net tavrımız şu olmalıdır. Ayet ve hadisle açık bir şekilde sabit olmayan ve ulemanın ya da ehlinin tartıştığı konularda müminler olarak birbirimizi koğuşturmayız. Batıl ve sapık bir yön olmadığı, açık bir hıyanet kokmadığı sürece birbirimizi mazur görürüz. İhtilaflı bir konudan ötürü kardeşle, kardeşliğimizi zedelemeyiz. İhtilaflı konulardan birini tartışmayı Karşı tarafı itham etmeyi, kendine ibadet edenini de cahil veya seviyesiz ve zamansız görürüz. Ümmetimizin yetecek kadar dış sorunları vardır. İmanı temelden yok sayan bir nesil gelmektedir. Küfür en ağır silahlarıyla imanımıza saldırmaktadır. İç konularımızı öne çıkarıp şeytanı sevindirmenin anlamı yoktur. Tevessül konusunda şu bilgiyi özet olarak kaydedebiliriz. Cevap devam ediyor. A. Kişinin Allahu Teâlâ'nın Teala'nın isimlerinden veya sıfatlarından birine tevessül etmesi... Senin Rahman ismine sığınırım şeklinde dua etmesi vardır. B. Kişinin geçmişteki salih amellerinden biriyle tevessül etmesi, felan hacıma veya felan sadakama şeklinde tevessül etmesi caizdir. Bu konuda sahih ve sarih bir hadiste vardır. C. Yaşayan salih bir kişiye bana dua et, benim için dua et şeklinde tevessül caizdir. D. Ölmüş bir salih kişiyle tevessül edilmesiyle, İhtilaflı bir konu vardır. İhtilaflı konulardaki usulümüz de yukarıda söylediğim gibi olmalıdır. Soru Bir hadisin sıhati ve de bu hadisin tevessüle delil olması hakkında sormak istiyorum. Aşağıdaki hadiste geçen meskur sahabi radiyallahu an'ın Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde onun yanında olmadığı da söyleniyor. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Hadis şöyle Bir ama yani kör Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek, ''Ya Resulallah, Allah'a dua et de bana afiyet versin.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, istersen dua edeyim, istersen sabret.'' buyurdu. O, dua ettiğince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona abdest almasını ve güzelce abdest aldıktan sonra, iki rekat namaz kılarak, ''Ey Allah Celle Celaluhu, ben senden istiyorum ve rahmet peygamberi olan, Muhammed peygamberinle sallallahu aleyhi ve sellem sana yöneliyorum. Ey Muhammed ben bu isteğimin yerine gelmesi hususunda seninle Rabbime yöneldim. Ey Allah Celle Celaluhu onun benim hakkımdaki şefaatini kabul et diye dua etmesini emretti. İbn-i Huneyf radiyallahu anh şöyle anlattı. Vallahi biz henüz meclisten ayrılmamıştık, çok da uzun konuşmamıştık ama... O ama kişi yanımıza geldiğinde sanki onda hiçbir hastalık yokmuş gibi gözleri açılmıştı. Cevap, bu hadis sahihtir. Hadisin etrafında döndüğü konu tevessülle alakalıdır. Tevessülü sınırsız bir şekilde kabul edenler için iyi bir belge niteliğindedir. Tevessülü kabul etmeyenler ise bu hadise karşı çıkma çıkmamaktadırlar. Çıkmaları da zaten mümkün değildir. Onlara göre ise hadisin getirdiği sonuçlar şöyledir. 1- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istemiş ve dua isteğinde ısrarcı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etmiştir. Duasıyla beraber de onun abdest almasını ve namaz kılmasını istemiştir. Böylece amanın tebessülü, salih amel üzerinden olmuştur. 2- amanın şefaatini kabul et ifadesinin Arapça anlamı, duasını kabul et şeklinde anlaşılır. 3- bu durum, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Bu da amanın şifasının tevessülden önce mucizenin eseri olmasını gerektirmektedir. Aşağıdaki parantezde uzunca bir mektubunun içinden alıntıdır. Tevessül, tevessül örneğine gelince tevessülün sünnette teşvik edilen bölümü vardır. Bu da kişinin kendi salih amelleriyle tevessül etmesidir. Yaşayan salih bir kişiye tevessül etmenin de örneği vardır. Mezarda yatanlara tevessül etme hususunda ise ağır tartışmalar olmuştur. Bir konuda ümmetin büyükler arasında tartışma yapılıyor olması ilk nokta itibariyle o konuda sahih veya sarih bir nassın bulunmadığını gösterir. Böyle bir durumsa, tartışma yapanların birbirlerini itham etmelerine manidir. Teves bu zaviyeden bakarız. Mümine tevesül edecek amellerin bulunsun dikkat etmemeyi felana tevesül et demeye yeğleriz. Bir de bu hususta münakaşayı, enerji ve vakit israfı görürüz. Soru, hocam Cübbeli Ahmet hocayı dinlemekte sakınca var mı? Yanlış görüşleri varsa nelerdir? Cevap, ben prensip olarak yaşayan şahıslar hakkında konuşmam. Herkesin iyilikleri ve kötülükleri yazılır. Bizim iyilik veya kötülük iddiamızın ne değeri olur? Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen ve açık bir hata üzerinde olmayan herkesi hatalarıyla beraber iyi kabul etmemiz takvaya daha uygundur. Bu bölümün cevabından beni muaf tutmanızı rica ediyorum. Değerli hocam bunlar Nurettin Hoca'ya sorulan sorular ve de kendi cevapları meclisi.com adresinden aldım. Biz avamdan birisi olarak tam anlayamıyoruz. Eğer siz bu Nurettin Hoca mahsurlu derseniz ben de şahsım adına takip etmeyecek ve dinlemeyeceğim bir daha. Hocamız burada başlıyor cevaba. Kıymetli kardeşim. Evvela Nurettin Hoca'nın ben yüzü suyu hürmetine diye dua yapmanın şirk olduğunu söylemedim sözünü duymam beni çok sevindirdi. Çünkü bu lafızda dua yapan milyonlarca Müslümanı şirkle yani dinsizlikle suçlamış olsaydı bu kendisi hakkında büyük bir tehlike olurdu. Bana nakleden kişi onun böyle dediğini nakletmişti ama şimdi senin vasıtanla kendisinin bizzat beyanına şahit olunca artık bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bu konunun tahliline. Bu mevzuyu birkaç yönden ele alayım. A. Hoca Efendinin İbni Huneyf radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadisi şerifi sahih kabul etmesi insaflı davrandığına delalet etmektedir. Ancak kişinin kendi salih ameli yahut diri olan salih biriyle tevessülü yani onların yüzü suyu hürmetine Allahu Teala'dan istemesini ihtilafsız caiz görürken ölmüş biriyle tevessül konusunu ihtilaflı göstermesi ilmi emanette bağdaşmamaktadır. Zira son devrin en büyük ulemasından olan merhum Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki hazretleri bu konuda yazdığı ve yüzlerce allame'den takriz aldığı ''Mefaim yecibu entusahah'' isimli şaheserde ''Vefat etmiş salih kişilerle tevessülün caiz oluşu ehl net sünnet nezdinde ittifaklıdır. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur.'' demiştir. ''Bana şahsen istiğaze konusunda ihtilaf vardır.'' ''Bana göre o da caizdir ama biz ittifaklı konu olan tevessülü ispata çalışalım, ihtilaflı konuyu millete anlatmayalım.'' demiştir. Lakin ben İsteghazi'yi de meşru gören biri olarak inşallah telif etmeyi düşündüğüm, tevessül ve istiğaze risalemde o konuyu da delilleriyle ispat çalışacağım. Rabbim bana o eseri hazırlamayı da müessir eylesin. Amin. Nurettin Hoca'nın da dediği gibi ölülerle tevessül ihtilaflıdır. Ama bu ihtilaf ehli sünnet uleması arasında değil. Sadece Vehhabi alimleri tarafından ortaya konulmuş mesnetsiz bir muhalefettir ki onların buna dair hiçbir delilleri yoktur. Buna cevaz veren ehli sünnetin delilleri ise çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan binlerce sen evvel yaratılan Adem aleyhisselamın Allahu Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine mağfiret istediği ve efendimizin hürmetine bağışlandığı Hakim rahimahullahın rivayet ettiği ve sahih olduğunu bildirdiği bir hadis-i şerifte mezkurdur. Adem aleyhisselam malum hatasını işlediğinde affı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle tevessülde bulunduğu ve onun hürmetine aff olduğu hakkındaki hadis-i şerifi hakim, müstedirekte sahih olarak ihraç etmiş, Hafız Süyuti'de, Hasais-i Nebeviye isimli eserinde tahriç ve tahsih etmiştir. Kitabının mukaddimesinde mevzu hadisleri rivayet etmediğini belirten Beyhaki, Delail-i Nübüvvesinde rivayet etmiş, Kastalani ve Zürkani, Mevahibi Luduniyye'de nakletmiş, Subgi, Şifayü Sikam'da, Taberani Efsat'ta, Şeyhülislam Belkîni fetavasında, Şeyh İbnül Cevzi Vefa isimli kitabının başında bu hadisi şerifi irad etmişler. İbni Kesir'de Bidayı isimli eserinde bunu zikretmiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'dan rivayete göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem aleyhisselam o hata işlediğinde ya Rabbi Muhammed'in hakkı için beni affetmeni senden isterim diye dua edince ey Adem henüz ben onu yaratmamışken sen onu nasıl tanıdın diye buyuruldu o da ya Rabbi sen beni kudret elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın direklerinde yazılı olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. İşte o zaman senin kendi ismini yanına ancak kullarından en sevdiğinin ismini katmış olduğunu anladım dedi. Bunun üzerine Allahu Teala ey Adem doğru söyledin. Şüphesiz ki o kullarımın bana en sevgilisidir. Bana onun hakkıyla hürmetine dua et. Muhakkak ki seni affettim. Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem seni de yaratmazdım buyurdu. Bu hadisi şeriften dolayı Ebu Cafer rahimehullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda dua ederken kabri şerife doğru yönelmenin hükmünü i̇mam Malik rahimehullah'a sorduğunda şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin ve baban Adem'in kıyamet günü Allah'a yaklaşmak için vesilesiyken, niçin yüzünü ondan dönüyorsun? İşte geride zikredilen hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, bu alemle şereflenmeden önce, Adem aleyhisselamın onun hürmetine Mevla Teala'dan affını istediğini ifade etmekle birlikte, tevessülün sahih olması için, hürmetine istenen zatın, Rabbisi katında yüksek makama sahip olması gerektiğini, fakat dünyada yaşıyor olması şart olmadığını açıkça anlatmaktadırlar. Böylece hayatta olmayan kimseyle tevessülün sahih olmayacağını söyleyenlerin bu sözlerini Allahu Teala'dan gelen bir hidayete dayanmaksızın nefsin hevasına uyanların sözü olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geride zikredilen bu hadis-i şerif sünnet-i nebeviye üzerinde emin, Güvenirlik vasfına sahip olan yüce makam sahibi hadis hafızlarından hakim, suyuti, sıbki ve Berkini rahimehullah gibi zatların sahih olduğuna ifade ettikleri bir hadis-i şerif olduğundan delil getirilmeye çok müsaittir. İmam-ı bu hadis-i şerifi Delail-ül Nübüvve isimli eserinde zikretmiştir ki bu eser hakkında bu kitabı okumaya devam edin çünkü onun tamamı hidayet ve nurdur buyurmuştur. Ayrıca Nurettin Hoca'nın sahih dediği hadisi şerifin Tirmizi'de geçen rivayetinde bu hadisi şerifin ravisi Osman İbni Huneyf radıyallahu anh'ın Hazreti Osman'a arzuhali olan fakat işini gördüremeyen birinin şikayeti üzerine ona bu hadisi şerifle amel etmesini tavsiye ettiği o kişi bu duayı yapınca Hazreti Osman radıyallahu anın onunla çok ilgilenip işini gördüğü zikredilmektedir ki bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le vefatından sonra sahabenin tevessül ettiklerine dair açık bir delildir. Biz bu konudaki bu hadis-i şerifi bizzat Efendimiz Ali hissallahu ve sellem'den duyan Osman İbni Huneyf radıyallahu an'dan daha iyi bilecek değiliz. O bunu Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde başkalarına diyorsa artık bu konuda ihtilafa mecal kalır mı? Yine ehli sünnetin bu konudaki delillerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden önce vefat etmiş bulunan peygamberler hürmetine dua etmesidir ki Enes İbn Malik radıyallahu anın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Ali İbni Ebi Talib'in annesi Esed kızı Fatıma radıyallahu anha vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girip Başının yanında oturarak ey annem Allah sana rahmet etsin sen annemden sonra annemdin sen aç kalır beni doyururdun. kendin çıplak kalır beni giydirirdin kendin lezzetleri yemekleri yemez bana yedirirdin bununla Allah'ın cemalini ve ahiret yurdunu arzuladın arzulardın buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üç kere yıkanmasını emretti. Yıkama sırası içinde kafur yani koku bulunan suya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle döktü. Sonra gömleğini çıkararak ona giydirdi ve kendi üstündeki bir hırkayla kefenledi. Daha sonra onun kabrini kazdırmak için Üsame İbni Zeyd, Ebu Eyyüb el-Ensari, Ömer İbni Hattab ve siyah bir köleyi çağırdı. Onlar kabri kazarlarken lahte varılınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle onun lahdini kazmış, toprağını eliyle çıkartmış, kazma işi, bit kazma işi bitince kabrin içine gelerek yaslanmış ve Allah diriltip öldüren, kendi diri olup ölmeyendir. Senin peygamberin ve benden evvel geçen nebilerin hakkı için Esed kızı Fatıma annemi affet, ona hüccetini telkin et, meleklere vereceği cevabı öğret. ''Gireceği yeri geniş et. Şüphesiz ki sen acıyanların en acıyısısın.'' Buyurduktan sonra bunun üzerine dört tekbir getirdi. Onu lahdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas ve Ebubekir es-Sıddik radiyallahu anhuma'yı koydular. Burada düşünmeliyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde haklarıyla Allahu u tevessül ettiği peygamberler vefat etmiştirler. Dolayısıyla hak ve hürmetle yani diriler olsun, ölüler olsun ehli hakla Allah'a tevessülün caiz olduğu sabit olmuştur. Ehli sünnetten olan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir iş hakkında caiz midir, değil midir diye ihtilaf eder mi? Ancak aksi bir rivayet varsa o zaman hangi hadis daha sahih diye ihtilaf çıkar? Konumuzda ise muhalif bir rivayet yoktur. Bu konuda bir delil de Bilal İbni radiyallahu anh'ın yaptığı istiazedir. Malik radiyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer devrinde büyük bir kuraklık sebebiyle insanlardan çoğu helak oldu. Hatta vahşi hayvanlar insanlara sığınmaya başladı. Bu arada Hazreti Ömer radiyallahu anh diğer memleketlerle irtibat kurarak erzak getirtmedi, getirtemedi. Neticede Bilal İbni Haris el-Müzeni adında bir zat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelerek, ''Ya Resulallah, ümmetin için Allah'tan yağmur iste, şüphesiz onlar helak oldular.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin rüyasına girerek, ''Git Ömer'e benden selam söyle, yakında sulanacaklarına haber ver ve ona de ki, ''Çok akıllı ve uyanık olsun, yağmur duası yapmakta gecikmesin.'' buyurdu. Bu adam gidip durumu Hazreti Ömer radiyallahu an'a haber verince, o ağlayarak ''Ya Rabbi, aciz olduğumun dışında elimden gelen hiçbir şeyi eksik etmiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radiyallahu an, ''Namaz toplayıcıdır.'' diye bağırarak onlara iki rekat namaz kıldırdıktan sonra kalkıp, ''Ey insanlar, Allah aşkına söyleyin.'' ''Benim yaptığım bir işten daha hayırlısını biliyor musunuz?'' diye sordu. Onlar, ''Allah hakkı için hayır.'' deyince, o, ''Bilal İbni Haris şöyle bir şey söylüyor.'' diyerek onun rüyasını anlattı. O zaman insanlar meseleyi anlayarak, ''Bilal doğru söylüyor, yağmur duası yapmakta geciktin, Allah'tan yardım iste. Sonra Müslümanlarla yardım talep et.'' dediler. Bunu diyen Hazreti Ömer radıyallahu an tekbir getirerek, ''Bela son haddine ulaştı. Artık açılacak bir topluma talep izni verilirse, isteme kapısı açılırsa, mutlaka onlardan eziyet ve bela kaldırılır.'' buyurdu. Sonra insanları yağmur duasına çıkarttı. Abbas İbni Abdülmuttalip radiyallahu anh da onunla beraber yürüyerek yağmur duasına çıktı. Hazreti Ömer radiyallahu kısa bir hutbe okuduktan sonra kısaca iki rekat kıldırıp ''Ey Allah'ımız.'' Yardımcılarımız bizden aciz kaldı. Gücümüz, kuvvetimiz de tükendi. Kendimiz de çaresiz kaldık. Senin yardımın dışında bizim hiçbir kuvvetimiz yoktur. Ey Allah'ım, bizi sula, kulları ve şehirleri dirilt diye dua etti. Sonra ellerine dönmeden sellere daldılar. Sahih kaynaklarda geçen bu kıssada açıkça görüldüğü üzere Bilal İbn Haris radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelerek kuraklıktan şikayetlenip Allah'tan yağmur istemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmiş ve icabet olunmuştur. İşte bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle tevessül etmenin caiz olduğuna dair açık bir delildir. Hafız İbn Kesir rahimehullah'ın naklettiğine göre, yemame vakasında da Müslümanların şiarı yani nişanı, Ey Muhammed yetiş sözleriydi sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin rivayetine göre Abdurrahman İbni Saad radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir kere Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın ayağı uyuştu. O zaman bir adam ona en sevdiğin insana an dedi. O da ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı bu ismi söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde değişik bir rivayette İmam-ı Mücahit an vasıtasıyla i̇bn Abbas Abbas an anhuma'dan naklediliyor. B. Nurettin Hoca amelle tevessülde ittifak olduğunu kabul ediyor. Oysa vefat eden biriyle tevessül eden de amel ile tevessül etmektedir. Ulema bu konuyu şöyle açıklamıştır. Tevessül meselesinde bir takım anlayışsızların muhalefet ettiği konu tevessül eden kişinin kendi amelinden başka bir şeyle tevessül etmesidir. Mesela bir kimsenin ey Allah'ım sana Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yahut Ebubekire Bekir'e Sıddık'la veya Ömer İbni Hattab'la ya da Osman veya Ali radiyallahu anhum ecmain veya herhangi bir veliyle tevessül ederim diyerek bir takım zatlar ve şahıslarla tevessül etmesi gibi bir takımlarınca kabul edilmemekte ise de aslında onların bu itirazı ince düşünmediklerinden kaynaklanmaktadır. Zira biriyle tevessül etmek hakikatte insanın kendi ameliyle tevessül etmesi demektir. Ki bu onlar katında da kabul gören bir şeydir. Eğer inatçı ve itirazcı kimse bu meseleye basiret gözüyle bakacak olsa elbette hakikat kendisine parlayacak, bu müşkülat çözülecek ve bu sebeple meydana gelen Müslümanlar kafir sayacak derecedeki büyük fitnede kaybolup gidecektir. Şimdi bir şahısla tevessül eden kimsenin Hakikatte kendisine mensup olan ameli ve bizzat kendi işiyle tevessül etmekte olduğu gerçeğini açıklayayım. Şu bilinsin ki bir şahısla tevessül eden yani onun hürmetine Allahu Teala'dan bir şey isteyen kimse o kişi hakkında hüsnü zanda bulunarak onun iyiliğini, faziletini, Allah'a yakınlığını kabul ettiği için onu sevmiş demektir ya da o şahsın Allahu Teala'yı sevdiğine ve onun yolunda hakkıyla cihat ettiğine inanmıştır veyahut Allahu Teala'nın onu sevdiğine itikad etmiştir. Nitekim Mevla Teala Maide Suresi 54. ayette mealen o Allahu Teala Celle Celaluhu onları sever onlar da onu severler kavli şerifiyle yarattığı kulları içerisinde bir takım sevdiği kullar bulunduğunu açıklamıştır. Bu mesele ince düşünüldüğünde tevessül eden kimsenin kendisiyle tevessül ettiği kimse hakkındaki o sevgi ve inancının bizzat kendi ameli olduğu anlaşılmış olur. Zira o, onun kendi itikadı ve inancı olduğundan ona aittir. O inançtan mesul olacak ve o sevgisinden dolayı sevap alacak olan bizzat kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Amellerin en üstünü Allah için sevmektir.'' Hadis-i şerifinde sevginin amellerin en faziletlisi olduğunu beyan ederek sevgiyi amel saymıştır. Dolayısıyla falan dostun hürmetine senden istiyorum diyen kimse sanki ''Ya Rabbi ben falan kulunu seviyorum, onun da seni sevdiğine, sana karşı samimi olduğuna ve senin yolunda cihad ettiğine inanıyor.'' Senin de onu sevdiğini ve ondan razı olduğuna itikad ediyorum. Benim ona karşı olan sevgim ve onun hakkındaki inancım vesilesiyle senden şöyle şöyle yapmanı diliyorum demektir. Velakin tevessül edenlerin ekserisi gökte ve yerde kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allahü Teala'nın ilmiyle yetinerek bu kadar açıklama yapmaya gerek duymamaktadır. Bu izahtan açıkça anlaşıldığına göre Ey Allah'ım! Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sana tevessül ederim diyenle Allah'ım Celle Celaluhu peygamberine olan sevgimle sana tevessül ederim diyen eşittir. Çünkü birinci ifadenin sahibi de ancak peygamberi sevip ona inandığı için bu tevessüle teşebbüs etmiştir. Eğer peygambere karşı sevgi ve inancı olmasaydı onunla tevessül etmezdi. Ümmetin diğer velileri hakkında söylenecek söz de budur. Çünkü masumluk dörtten fazla kadınla evlenme, uykusunun abdest bozmaması gibi kendisine has olan konuların dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında caiz olan hususlar ümmetin velileri hakkında da caizdir. Artık insaf eden bir kişi vefat etmiş kişilerle tevessülle ihtilaf var nasıl diyebilir? Netice olarak bu kardeşime derim ki Konu Nurettin Hoca'nın dediği gibi ümmetin büyükleri arasında büyük tartışmalara sahne olmamıştır. Bu iddiayı yapan kişi o büyüklerin kim olduğunu ve onların vefat eden büyüklerle tevessülü caiz görmeyen görüşlerinin hangi kaynaklarda geçtiğini açıklamak zorundadır. Bakın ben size şu kısacık mektupta bile ne kadar delil yazdım. Ayrıca bunca sahih hadis-i şerif varken ona sizi yaklaştıracak vesile arayın ayeti kerimesi, vesile aramayı bize emrederken ve burada geçen vesile kelimesi, amellere de, şahıslara da, ölülere de, dirilere de şamil, umumi bir ifadeyken hiçbir büyük alim bu konuda muhalefet edemez. İngilizlerin oyuncağı olmuş Abdülvehhab yahut onun torunlarından binbaz veya herhangi bir canbaz bu konuda hüccet kabul edilemez. Dolayısıyla Nurettin Hoca'nın biz amelle tevessülü, y'leri sözü kendi tercih olmakla beraber şu anda kendisinin kendi amelleriyle tevessülü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine dua yapmaya tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Kendisinin alın yazısı diye tabir edilen kader Allahu Teala'nın arş üzerine istivasının manası ve İsa Aleyhisselam'ın bedeniyle kıyamete yakın ineceği gibi akaid metinlerinde yer alan mütavatir inanç konularındaki her şeyi görüp amel etmemesi sebebiyle, hasebiyle ehl Sünnet dairesinden çıkmayacağını bildirir, kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu ve İsa Aleyhisselam'ın nuzulü gibi mütavatir akideyi reddeden Mustafa Karataş misali kimseler hakkında kullandığım sohbetini dinlemeyin fetvasını, Nureddin Hoca hakkında Söylemediğimi ifade eder Kendisinden istifade tercihini Sana havale ederim Bütün cemaatime de Benim ilmi reddiyelerimi Reddiye yapılan şahıslara hakaret malzemesi Yapmamalarını ilmi reddiyeyle şahsi hakareti Özenle ayırmalarını Vasiyet ederim Biraz uzuncu oldu ama çok net bir ifade Son cümle Bu özellikle facebookta Veya bir yerlerde baya bir Herkesin kendini hoca zannetmesi, alim zannetmesi sanki bir spor karşılaşmasında o niye böyle dedi, bu niye böyle dedi diye böyle sıradan bir mevzuymuş gibi konuşmayı haddini bilmeden yazmasına vesile olmuştur. Bu noktada hocamız bir kez daha diyor, bütün cemaatime de benim ilmi reddiyelerimi reddiye yapılan şahıslara hakaret malzemesi yapmamalarını, ilmi reddiye ile şahsi hakareti özenle ayırmalarını vasiyet ederim. 3- bu bapta bana kendi eserlerini hediye olarak irsal eden bazı zevata ve müesseselere de teşekkür etmeyi borç biliyorum. Daima yanımda yer alan Marifet Derneği'ne, kötü günümde desteklerini esirgemeyen İsmail Ağa Vakfı'na, mektup dergisine, annem için taziye yayınlayan Aydınlık ve Baran dergilerine, Gureba dergisine, hizmetlerini dergilerden okuduğum İDDEF derneğine, Ehli Sünnet çizgisindeki maruf iki isimli eserini gönderen İdris Yılmaz kardeşime, ve tahrif hareketleri isimli eserini üzerine aziz dava arkadaşım Ahmet Hoca kardeşime Allah kurtarsın diye yazıp gönderen Kadir Mısıroğlu abime ve ehli sünnet yayınlarıyla mümtaz olan merhum Hüseyin Hilme Işık Hoca efendiye ait Hakikat Yayınları'ndan çıkan bir koli kitap getiren TGRT'nin müdürü Nuh Albayrak abime, reşahat ve marifetname gibi istediğim eserleri temin eden avukat Fevzi Efendi kardeşime, Kağıthane Belediyesi'nin şaheser yayınlarını getiren avukat Ayhan Medik Beyefendi'ye ve isimlerini unutmuş olabileceğim diğer muhtilere şükranlarımı arz eder, hepinize sırat-ı müstakim üzere afiyetle uzun yıllar hizmetler nasip etmesini Cenabı Mevla'dan niyaz ederim. Amin. Bu vesileyle Çavuş başından tüfen soyadındaki hanım kardeşimin gönderdiği hediyelerin ulaştığını bildirir. Bana kitap, takke, tesbih gibi hediyeler gönderenlerin tümüne teşekkür eder. Rabbimden her bir benim tarafımdan hayırla mükafatlandırmasını talep ederim. Amin. Dört, bu ayki Arifan dergisinde benim bu suçlamalardan uzak olduğuma dair bazı belgeler bulunacağından... Her biriniz mutlaka çevrenizde bu konuda en ufak bir tereddütü olanlara dahi bu dergiyi ulaştırmayı niyet edin. Rabbim de size ahirette cehennemden beraatlar ihsan eylesin. Amin. Evet dergi bildiğiniz gibi burada da var. Şu an bizi görsel olarak e, göremeyen veya duyamayanlar da internetten onlar da edinebilirler. Beş ne demişler? Bir insanı fark etmek için bir dakika onun hakkındaki bir fikir üretebilmek için bir saat, ondan hoşlanabilmek için bir gün, onu sevebilmek için bir hafta lazımmış. Ama onu unutabilmek için bir ömür yetmezmiş. Bir insanı fark etmek için bir dakika, onun hakkında fikir üretebilmek için bir saat, ondan hoşlanabilmek için bir gün, onu sevebilmek için bir hafta lazımmış. Ama onu unutabilmek için bir ömür yetmezmiş. Siz de beni bir ömür tanıdınız. Dokuz ayda unutacak değilsiniz ya. İnşallah 21 Eylül Cuma günü saat 10'da çağlayana gelmeniz unutmadığınızın ispatı olacak. Şimdi birçok... Kardeşimizin beklediği haberde burasıydı zannediyorum. 21 Eylül ile alakalı elhamdülillah 21 Eylül'de saat 10'da Çağlayan'da bulunmaya söz veriyoruz. de rüyamda mahkeme gelmekle ilgili o ilahi hikmet neticesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müsaadesiyle Tebuk seferinden geri bırakılmış kimseler Resulullah'ın ardından cihada gitmeyip Geride oturmalarıyla sevindiler de mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmelerini hoş görmediler. Ve birbirine bu sıcakta gazaya çıkmayın dediler. Habibim de ki cihada çıkmamanız sebebiyle düşeceğiniz cehennem ateşi hararet bakımından daha şiddetlidir. Eğer bu gerçeği iyice anlamakta bulunmuş olsaydılar elbette azıcık bir rahatlığı sonsuz azaba tercih etmezlerdi. ''Artık onlar dünyada biraz gülsünler, ahirette ise çokça ağlasınlar. Kazanmakta bulunmuş oldukları kötü şeylere karşılık tam bir ceza olarak, eğer Allah seni Tebuk seferinden sağ salim olarak kurtarıp onlardan bir fırkaya döndürecek olur da, onlar senden başka bir gazaya çıkış için izin isterlerse sen de de ki, ''Yaşadığım müddetçe, Benimle beraber hiçbir sefere asla ebediyen çıkamayacaksınız. Ve benimle birlikte hiçbir düşmana karşı kesinlikle savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk seferde benimle gelmeyip oturmaya razı oldunuz. Öyleyse bundan böyle geri kalan kadınlar ve çocuklarla birlikte siz de oturun. Tevbe suresi 81. ayetin meali. Bu ayeti kerimeleri okundu. Çok ilginç. Hele son ayet kerime bana inşallah çıkıp da yeniden hizmete başladığımda o gün oturup gelmeyenlere evvelce oturmayı seçtiniz artık benimle birlikte bu faaliyete gelmeyin dememi öğütler gibi bir mana ilham ediyor. Meşru mazereti olanlar müstesna ama derstir, sohbettir, kendi işindir bunlar mazeret olmamalı. Çünkü İslamiyet bize her an için bir vazife tayin etmiş. Ve ehemmi mühimme takdim etmemizi yani zaman ve zemine göre, ihtiyacı göre hareket etmemizi emretmiştir. O saat birlik görünerek ehli sünnet düşmanlarının hilelerini iptal zamanıdır. Ki o vakit ondan eftal hangi amel olabilir? Mesele o saatte oraya yetişebilmek için niyetlenmek ve gereken vasıtaları kullanmaktır. Sünnet bunu iklimlerdir.